إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجراً كبيراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Bugün İnşikak Suresini İnşallah tefsir etmeye çalışacağız. Son haftalarda dikkat ederseniz tefsir ettiğimiz sureler hep kıyametle ilgili, kıyametin kopuşuyla ilgili kıyamet koparken dünyanın, yerlerin, göklerin, düzeninin nasıl bozulduğu ile ilgili dolayısıyla kıyametin mutlaka kopacağını ahiretin mutlaka olduğunu ahiret hayatının kesinliğini ifade eden ayetler ve sureler. burada akla şöyle bir soru gelebilir yani bu surelerde bu konu üzerinde niye bu kadar çok duruluyor? Yani tekrar tekrar aynı konu değişik açılardan ele alınıyor denebilir. Bunu şununla bağlantı kurarak açıklayabiliriz. İslam'ın inanç esaslarının altı tanedir biliyorsunuz iman esasları. Ama bunlardan... Bunların içerisinde iki tanesi en temel olan inanç esaslarıdır. Birisi Allah'a iman, birisi de ahirete imandır. Ahirete iman, Allah'a imanın yanında mutlaka olması gereken şeylerdir. Kesildi. devam ediyordu, bu kesildi. Günümüzde bilhassa bundan önceki asırda ateizmin yaygınlık kazanmış olmasına karşılık ateizm deizme dönüşmüştür. Bilimsel gelişmeler, fen, bilim, ilim sahasındaki gelişmeler Allah'ı inkar etmeyi neredeyse imkansız hale getirmiştir. Dolayısıyla artık insanlar kolay bir şekilde kainatın bir tanrısı yoktur diyemiyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ama bunun yanı sıra ahiretin varlığını inkar ediyorlar. Günümüzün esas inkar şekli ahireti inkar şeklindedir. Ahireti inkar ettiğiniz zaman Allah'a iman etmenin bir manası da kalmıyor. Çünkü ahireti kabul etmediğinizde bir hesap ve kitap olmadığına inanıyorsunuz. Evet, Allah her şeyi yaratmıştır diyorsunuz ama sonuçta yani e, istediğiniz gibi hareket edebileceğiniz helal ve haramları olmayan bir hayat var demiş oluyorsunuz. E ateist de deistin bu manada hiçbir farkı kalmamış oluyor. Dolayısıyla inanan insana inancını hayatında göstermesi gerektiğini ortaya koyan inanç daha çok ahiret inancıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim ahiret inancına çok vurgu yapar. Allah inancıyla birlikte hep ahiret inancını zikreder. Bazı ayet-i inanç esaslarını saydığı halde, 5-6 değişik ayetlerde ahiret inanç esaslarını, iman esaslarını saydığı halde, Birçok ayet kermede imanı Allah'a ve ahiret gününe iman diye özetleyerek bildirir. Çünkü dediğim gibi Allah'a iman, yanında ahirete iman varsa bir mana ifade ediyor. Hayatınızda imana göre yaşamanız daha çok ahiret inancı ile irtibatlıdır. Bu yüzden bu surelerde ahiret inancına bir tür vurgu yapılıyor. Çağımız itibariyle düşündüğümüzde de bunun son derece isabetli olduğunu görüyoruz. Çünkü bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah kıyametin kopuşundan, kopacağından, ahiretten bahsederken bunların içine birçok deliller yerleştirerek de yani akıl ve mantığın bu sonuca götürmesi gerektiğini de bir bakıma bize anlatmış oluyor. Bu sure de bu manada ahiret inancına, kıyametin kopuşuna işaret eden önemli bir suredir. Mekke'den nazil olmuş bir suredir, Mekki suredir. Zaman zaman söylediğimiz gibi Mekki surelerde bilhassa itikadi konular öne çıkmaktadır. Burada da itikadi konular daha çok bu ayet-i kerimede anlatın, bu surede anlatılmaktadır. Suresübillah Bismillahirrahmanirrahim. İza şakkat gök yarıldığı, ortadan ikiye ayrıldığı, parçalandığı zaman. göğün kıyamet koparken yarılması ve parçalanması ile ilgili İnşikak Suresi'nde, İnfitar Suresi'nde, daha önceki birçok surelerde değişik ifadeler Geçiyor. Bunları bir araya getirdiğinizde göğün yavaş yavaş önce bir kapıları açıldığı, kapılarından sonra yarıldığı, yarıldıktan sonra dürülüp toplandığı bir elbise, bir kumaşın dürülüp toplandığı gibi göğün dürülüp toplandığı, göklerdeki yıldızların yerlerinden koparak, yörüngelerinden koparak, birbiriyle çarpışarak, düşüp döküldüğü anlatılmıştır. Yani bu merhalelerden bir merhaledir. İze Semaün sema şakkat Gök yarıldığı zaman kıyametin başlangıcını anlatan bir ayet-i kerime. Ve ezin etli Rabbiha yarıldığı ve Rabbine kulak verdiği zaman ve hukkat ki gök buna göre yaratılmıştır. Bu dua üzerine yaratılmıştır. Buna uygun olarak yaratılmıştır. Yani Rabbine kulak verdiği zaman ifadesi Rabbine yani Allah'a, yaratanına boyun eğip itaat ettiği zaman demektir. Cenab-ı Allah göklere düzen üzerinde devam edesiniz, edesiniz diye emir verir. Öyle devam ederler. Yarılın parçalanın, toplanın, ortadan kalkın, değişin diye emrettiğinde de ona göre hareket ederler. Yani gök bu tabiat üzerine yaratılmıştır. Bütün mahlukat bu tabiat üzerine yaratılmıştır. Hangi tabiat sözünü ettiğimiz tabiat Allah'ın emrini yerine getirmek üzere yaratılmışlardır. Yani Allah'a karşı gelecek bir tabiatta yaratılmamışlardır. Kainatta sadece iki varlık Allah'a isyan edebilecek bir potansiyelde yaratılmıştır. İki tür varlık. Birisi insandır, birisi de cinlerdir. Şeytanlar yani cinler aynı varlık bunlar. Bu iki varlık Allah'a isyan edebilecek potansiyelde yaratmıştır. Allah onlara bu potansiyeli vermiştir. Bu potansiyelde bu dünya hayatında imtihan edilmeleri için Gerekli olan bir potansiyeldir. Dolayısıyla insanlar ve cinler meleklere benzemezler. Göklere benzemezler, yerlere benzemezler. Kainattaki başka bir varlığa, başka bir yaratılmışa benzemezler. Hangi açıdan? Diğer bütün varlıklarda Allah'a isyan etme potansiyeli yoktur. Allah onlara bir böyle bir potansiyel, böyle bir doğa, böyle bir tabiat vermemiştir. İnsana ve cinlere vermiştir. İşte burada da göklerin yarılmasından bahsederken Cenab-ı Allah gökler Allah'ın emrine itaat etmek üzere yaratılmıştır. Allah onları böyle yaratmıştır. Yani isyan etme potansiyeli göklere vermemiştir, yere vermemiştir. Bu yüzden de yere ve göklere yani kainattaki diğer bütün varlıklara Allah Teala neyi emrederse o emri yerine getirirler. İsyan etmezler. Melekler de böyledirler. Ay, güneş, yıldız bunlar da böyledirler. Diğer varlıklar da böyledirler. Böyle yaratıldığı için kıyamet kopmaya yaklaşacağı zaman Cenab-ı Allah yere ve göğe emreder. Şöyle olacaksınız der. Düzeninizi bozacaksınız, parçalanacaksınız, yırtılacaksınız, dürüleceksiniz. Onlar da Allah'a kulak verirler, boyun eğerler. Çünkü bu tabiat üzere yaratılmışlardır. Dolayısıyla da parçalanırlar. İşte bu minvar üzere, gökler parçalandığı zaman ve izel ardu müddet ve yeryüzü uzatıldığı zaman çekilip uzatıldığı, sündürüldüğü zaman bunun iki manası var. İki türlü tefsir edilmiştir bu ayet-i kerime. Temelde iki türlü tefsir edilmiştir. Birisi, yeryüzünün bütün dağları, ovaları birbirine çarpılmak suretiyle yer yüzü dümdüz hale getirildiği zaman. Yani bir şey eğrisi, büyürüsü olan bir şey uçlarından çekilerek uzatıldığında hiç eğrisi, büyürüsü kalmayacak şekilde nasıl dümdüz olmuşsa yeryüzü de dağları, ovaları birbirine katılarak depremlerle, zezelelerle dümdüz hale getirilmişlerdir. Bir, bu kıyamet koparken yeryüzünde meydana gelen bu dağların birbirine çarpılması, depremlerin meydana gelmesi, böylece yeryüzünün dümdüz olması kastedilmiş olabilir bu ayet-i Yani Allah böyle emretmiştir, yeryüzü de bu emre uymuştur. İkincisi, yeryüzünün böyle iyice dümdüz edip yok edildikten sonra yeniden yaratılıp uzatılması manasına da gelebilir. Uzatılması, lastik gibi sündürülmesi manasına, dümdüz hale getirilmesi manasına gelir. O zaman da şu kastedilmiş olabilir. Mahşer meydanı olmak üzere yeryüzü uçlarından, aynı bir derinin uçlarından çekilerek sündürüldüğü gibi yeryüzünün sündürülerek, genişletilerek Hz. Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanları alabilecek geniş bir meydan haline dönüştürüldüğü zaman birinci manayı verirsek kıyamet koparkenki halini ikinci manayı verirsek kıyamet koptuktan sonraki yeniden yeryüzünün yeniden yaratılışını anlatılıyor demektir. İşte bu manada ve elgat ma fiha ve tekallet Yeryüzü çekilir, sündürülür, uzatılır, genişletilir ve içindeki her şeyi dışarı atar. Yani bunun da iki manası vardır. Bir kıyamet koparken yeryüzü içinde bulunan böyle depremler, zelzeleler, dağların birbirlerler çarpışması sonucunda içinde olan madenleri, değerli hazineleri, mezarlardaki ölüleri, Dışarı atması manasında bir manası var. Veya kıyametten sonraki olay olarak söylediğimizde yeryüzü yine sündürülürken içinde bulunan cesetleri dışarı atar manasındadır. Yani ikisinde de bir kıyamet alametinden, kıyametin olayından bahsediliyor. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat çünkü yeryüzü de Rabbine kulak vermiştir. Rabbinin emrine boyun eğmiştir. Çünkü bu tabiat üzere yaratılmıştır. Allah'ın emrini her halükarda yerine getirmek üzere yaratılmıştır. Allah ona dümdüz ol, uzan, genişle diye emrettiğinde neyi emrederse onu yerine getirir. Yok ol dediğinde yok olur, var ol dediğinde var olur. Çünkü Allah onu bu karakterde, bu potansiyelde yaratmıştır. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerle kıyamet, kıyametin kopuşu, ahiret, bunlara işaret edince insana dönerek, insana hitap ederek genelde bütün insanlara özelde her bir insana hitap ederek Ya eyyühe'l insanı Ey insan! İnneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâgih Şüphesiz ki sen Rabbine doğru giden yolda çabalayıp duruyorsun, çabalıyorsun. Gayret ediyorsun, meşakkatler çekiyorsun, tırmanıyorsun, yoruluyorsun. Sonunda da ona ulaşacaksın. Femmülâgî, ona ulaşacaksın. Yani bu, önceki soruların cevabı olabilir. Önceki e, şart edatının cevabı olabilir. Çünkü ayet-i kerime ile başlıyor. Yeryüzü böyle parça parça olduğu zaman Cenab-ı Allah'a kulak verip Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman gökyüzü parçalandığı zaman yeryüzü parçalandığı, içindekilere attığı zaman ey insan bil ki sen Allah'a ulaşmış olacaksın. Çünkü bu kıyamettir. Kıyametin sonunda insan Sonunda Allah'ın huzuruna varacaktır. Yani bu olaylar en sonunda oraya götürecektir. İnsanın macerası nerede başlıyor? Ana karnında başlıyor. Ana karnından itibaren insan çabalamaya başlıyor yani. Önce büyümek için çabalıyor. Sonra anne karnından çıkmak için çabalıyor. Sonra büyümek için çabalıyor. Sonra hayatın inişleri ve çıkışları içerisinde durmadan... Tırmanıp duruyor, gayret edip duruyor, terleyip duruyor. Sonunda işte kabre giriyor. Kabirde yine bir takım sıkıntılar var, hesaplar var. Diriliş, mahşer meydanı sonuçta Allah'ın huzuruna kadar bu şey devam edip duruyor. Bu çabalayıp çabalama devam et. İnsanın hayatı hep bu çabalama üzerinde gidiyor yani. İnişli çıkışlı bir hayatın. Çabalamaları üzerinden hareket ediyor insan. Sonunda, sonunda o Allah'a ulaşıyor, yani Allah'ın huzuruna ulaşıyor. Fəmülâğihi ve Allah'a ulaşırsın, ey insan. Cenab-Allah'a ulaştığımızda iki şeyle karşı karşıya geliriz. Hesap meydanı. Hesabın sonucunda elimize bir karne verilecek. Bir defter, defteri amalimiz, dünyada yaptığımız, yapacağımız, yapıp e, e, hesabını vereceğimiz, yapmayıp hesabını vereceğimiz, yapmamız gerekirken yapmadığımız, yapmamamız gerekirken yaptığımız şeylerin hepsinin hesabını vereceğimiz bir huzurdayız. Sonuçta bu huzurda biz hesaba çekileceğiz. Bunun iki sonucu var. Bu mahkemenin sonucunda bize bir belge verilecek bir defter verilecek. Ya sağımızdan verilecek ya solumuzdan ve arkamızdan verilecek. O sağımızdan verilirse cennete doğru solumuzdan arkamızdan verilirse Allah muhafaza cehenneme doğru gideceğiz. Yani bu durumda bu ana karnında başlayan bu çaba sonunda cehennemde veya cennette biten bir yolculuk. Yani bu insanın ta başlangıcından sonuna kadar yolculuğunu özetleyen bir ayet-i kerime yani. Dolayısıyla bu sonucu anlatmak için Cenab-ı Allah buyuruyor ki فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Dolayısıyla kimin o gün kitabı sağ tarafından verilirse فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَس۪يرًا ve kolay bir hesapla hesap edilirse Pardon. Fesefe Yuhase boy yesira. Kimin defteri sağ tarafından verilirse ona kolay bir hesap sorulur. Hesabı yesir ile hesaba çekilir. Kolay bir hesapla hesaba çekilir. Ve enkalibu ile ahlîi mesrura ailesine de sevinçli olarak ailesinin yanına döner. Onların yanına döndüğünde de bakın karneme bakın kitabıma bakın okuyun. Burada neler yazıyor? Benim cenneti nasıl hak ettiğimi yazıyor diye, bu sevincini ailesiyle de paylaşır. Burada hesabı yesirden bahsediyor, yani defteri sağ tarafından alanlar da bir hesaba çekilecek, ama onların hesabı kolay olacak. Hazreti Aisha annemiz bu kolay hesabın ne olduğunu Resulullah'a sorunca. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kolay hesap defterde olan şeylerin sunulması, üzerinde fazla münakaşa edilmemesi, insana niçin öyle yaptığının sorulmaması, defterindeki hasenatına karşılık mükafat verilip defterindeki ufak tefek kusurlarının da affedilip cennete konulması. Diyor ki peygamberimiz aleyhisselam, وَمَنُّوا fakat فَقَتْهَلَكُ Birisinin orada defteri, hesabı, defterinde yazılanlar münakaşa edilmeye başlandığında, yani mahkemede bu adama, sen niye bunu böyle yaptın? Şöyle yapman gerekirken niye şöyle yaptın? Şöyle yapmamalı mıydın? Niye böyle yaptın? Şunu niye böyle yaptın? Bunu niye yapmadın? diye, Adamla tartışılmaya Girildiğinde o adam helak olur Çünkü böyle bir Bu hesap hesabı yesir değil Bu detaylı bir inceden inceye hesaptır Bir kişinin mahşer meydanında Mahkeme-i Kübra'da hesabı inceden inceye incelenirse Bunun sonu helaktır Yani cehennemdir Dolayısıyla müminler de bu Meydanda bu mahkemede Hesaba çekilecek ama Onlara şunu niye böyle yaptın, bunu niye böyle yaptın denmeyecek. Sadece defterdikleri, sevapları, günahları arz edilecek, sunulacak, okunacak, üzerinde durulmayacak. Hesabı yesir budur. Sağ tarafından kitabını alanlar genellikle böyle bir hesapla karşılaşacaklar. Bir hesapla karşılaşacaklar ama bu hesap onları zorda bırakan bir hesap olmayacak. Bu hesabın içinde af var. Yani sevapların mükafatlandırılması, günahların, kusurların da affedilmesi var. Dolayısıyla böyle birisi karnesini aldığında, mahkemeden beratını aldığında ailesinin yanına sevinçle dönecek. Ailesi kim? Ailesi mümin olan ailesidir, annesi babasıdır, evlatlarıdır, hanımıdır. Ve cennetteki hurilerdir. Cennetteki ailesi. Cennetteki ailesinin içinde bunlar vardır. Onların yanına bu sevinçle dönecek. Ve emmâ men utiye ve zahri. Bunun mukabilinde bir de kitabı sırtının arkasından verilenler vardır. Bir sağ tarafından bir de sırtının arkasından verilenler vardır. Bazı ayet-i kerimelerde sol tarafından kitabı şimalinden verilecek olanlar ifadesi vardır. Bu iki türlü ayet-i kerime birleştirilirse, yani bu cehenneme hak edenlerin bir kısmının defteri sol tarafından, bir kısmı da arka tarafından alacaklar. Bu küfürdeki, inkardaki şiddetlerine göre bir şeydir, her halükarda. Sol taraftan da arka taraftan da defterini alanlar, karnesini alanlar cehenneme gidecekler demektir. Bazen de işte sağ eli onun boynuna bağlanmıştır. Dünyadayken nasıl hayır hasenat yapmaktan geri durup elini, bereketini kullanmamışsa eli hapsedilmiştir. Sol eli de arkaya döndürülmüş. Bazı rivayetlerde arkasına yapış yapıştırılmış Dolayısıyla da oradan kitabını alacaktır. Yani o uğursuzluk ve bereketsizlik işaretidir. Sa kelimesi, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle yemin kelimesi, bereket, uğur, güzellik anlamındadır. Şimal kelimesi de bereketsizlik, uğursuzluk, çirkinlik anlamındadır. Dolayısıyla bunların dünyadaki o kötü hayatları orada bu şekilde bereketsizlik ve çirkinlikle temsil edilmek üzere elleri arkalarına sırtlarına bağlanarak oradan kitapları bunlara verilecektir Allah muhafaza bu şekilde kitabı alanlar <gülüyor> helaki çağıracaklar helak olduk mahvolduk yazık oldu bize diyecekler helaki çağıracaklarün şöyle bir manası da var Ey helak, ey ölüm gel artık senin vaktindir. Yani bizim tam öleceğimiz, helak olacağımız, yok olacağımız vakittir der. Ama yok olamaz tabii. Yani arzu eder ki yok olsun, bu cezayı görmesin. Onun için helaki çağırır ama olmaz. Veya mahvolduk diye pişmanlığını ifade eder. Ve yeslası ayran ve cehenneme yaslanır, cehenneme atılır. İnnehu كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ Bu daha önce ailesi içerisinde sevinçliydi. Yani dünyadayken kafir yaptığı şeyleri isabetli olarak kabul ediyordu. Son derece memnundu hayatından. Ailesi içerisinde, zenginlik içerisinde, şımarıklık içerisinde, lüks içinde bir hayat yaşıyordu. Ahireti hiç hesaba katmıyordu, hiç ahireti düşünmüyordu, kibir ve gurura kapılmıştı. Her şeyin isabetli olduğunu zannediyordu. Dolayısıyla o dünyadaki sevincine karşılık ahirette üzüntüsü var. Müminin de dünyadaki üzüntüsüne karşılık ahirette sevinci var. Mümin dünyada sıkıntı çekti, işkence çekti, hakaret gördü. Yani rahatsız edecek birçok şeyleri sabretti. Orada sevince garg oldu. Kafir de burada sevindi. Buradayken mesrur idi. İnnehu zanne enlen yahur. O zannetti ki hiç dönmeyecek. Hiç değişmeyecek. Yani dünyadaki bu hali hep devam edecek zannetti. Hare yahuru böyle bir de yükseldikten sonra gerilemek anlamındadır. Hiç gerileyeceğini ihtiyarlayacağını, o sevinçli halinin kaybolacağını, güçlü halinin yok olacağını, hiçbir şeye güç getiremez bir hale geleceğini hiç düşünmüyordu. Böyle bir şey zannetmiyordu. Hep böyle gidecek zannediyordu. <gülüyor> Vela hayır hayır yanlış zannediyordu. Düşündüğü gibi değildi. İnne rabbehu kânebihi basiren. Hiç şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. Onu gözetliyordu. Yani o şımarık halini, o gülen halini günahın içerisine dalmış olduğu halde üzülmesi gerekirken sevinen halini Allah hep görüyordu. Onu melekler de yazıyordu. Allah görüyordu demek bu gördüğüne göre onu hesaba çekecek demektir. Yani bu bir tehdit ifadesidir. Fe dolayısıyla... Yani Cenab-ı Allah kıyametten bahsetti. Kıyamete giden yolda insanın macerasından bahsetti. Kademe kademe değişen hayatından bahsetti. Yani bunları hep ne için anlatıyor Cenab-ı Allah? Özellikle bu surenin Mekki sure olduğunu düşünürseniz, müşrikleri uyandırmak için, inanmayanları uyandırmak için, bakın önünüzde böyle bir yol var. Bu çetin yolun vardığı nokta burasıdır. Başka bir yere gidemeyeceksiniz. Şimdi seviniyorsunuz sonra üzüleceksiniz. Şimdiden kendisi, kendinize çeki düzen verin demiş oluyor Cenab-ı Allah. Onun için فَلَا Dolayısıyla لَا bir بِشْشَفَقِ فَلَا Hayır hayır Buradaki la'yı böyle al, alıyor müfessirlerimiz. Önceki ayetlerle irtibatlı olarak müşriklerin düşüncesinin yanlışlığını ifade ediyor. Hayır ey müşrikler ey kafirler. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış zanlar içerisindesiniz. Yanlış sevinçler içerisindesiniz. o bir şafak. Şafak vaktine yemin ederim ki. vel ve geceye yemin ederim ki ve mâ vasak ve gecenin İçinde barındırdığı şeylere yemin ederim ki, vel kameri toparlandığı dolunay haline geldiği zaman aya yemin ederim ki, le terkebun ne tabakan antabak siz tabakadan tabakaya geçeceksiniz, merhaleden merhaleye geçeceksiniz, halden hale geçeceksiniz. Bir büyük imtihandan başka bir büyük imtihana, oradan başka bir büyük imtihana, hayatın bir merhalesinden başka bir merhaleye geçeceksiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bunlara niçin yemin ediyor? Şunun için yemin ediyor, insanın dikkatini çekmek için. Neye yemin etti? Üç, üç şeye burada yemin etti. Bir, şafak vaktine yemin etti. Şafak vakti Türkçe'de genellikle sabah vakti için kullanılır ama Arapça'da normalde akşam namazı vakti için kullanılır. Akşam güneşin batıp da o ilk batarken kızıllığı geçtikten sonra gelen beyazlık hafif beyazlık gri zamana şafak vakti deniyor. Akşam, akşam namazının vaktidir. Akşam namazının bu gri, beyaz ışığı kaybolduğu zaman yatsı namazı girer. Ondan sonra da velleyle geceyi yemin ediyor. Yani yatsı namazı vaktine yemin ediyor. Sonra da gecenin içinde barındır, barındırdıkları şeylere yemin ederim. Gecenin içinde barındırdıkları şey nedir? Gecenin Geceleyin olan olaylardır. Geceleyin yapılan şeylerdir. Geceleyin herkes yuvasına döner, kuşlar yuvasına döner, bücek, böcekler yuvasına döner. Geceleyin insanların bir kısmı yuvasına göre döner, bir kısmı entrikalar yapar, geceler yapılır. Yani gecede birçok enteresan olaylar olur. Dolayısıyla gecenin enteresanlıklarına işaret ederek geceye yemin olsun ki, ki bu da insanın tabaka tabaka geçişiyle ilgili bir şeydir. Vel toparlandığı ve dolan dolunay olduğu zaman aya yemin ederim. Alın ayın dolunay zamanı da diğer zamanlarına göre enteresan bir zamandır. <gülüyor> hani dolunay olduğu zaman metcezir olayları olur. Dolunay ayın dünya üzerindeki çekim gücünü, manyetik gücünü artırdığı bir andır. Aynı zamanda dolunay Sadece denizlerde değil insan karakteri üzerinde de ayın etkili olduğu saatlerdir. Yani e, kameri ayların, ay takviminin 13, 14, 15. günlerinde hani Peygamberimiz oruç tutmayı tavsiye ediyor ya çünkü o günlerde insanoğlunun tuttuğu oruç ayın insan üzerindeki Çekim gücünden kaynaklanan Olumsuzluklarını hafifleten bir şeydir Bunun için tavsiye edilmiştir Dolayısıyla da Bunlara işaret var burada Hep insan ve etki üzerine bir işaret var Sonunda da Cenab-ı Allah ne diyor Bu yeminlerin cevabı olarak لَتَرْكَبُنَّ tabakanan tabak. Siz Tabakadan tabakaya Merhaleden merhaleye Dereceden dereceye Bineceksiniz Geçeceksiniz yani kademe kademe ilerleyeceksiniz. Biraz önce inneke kadihun ila rabbike kedha ayetinde de geçti ya. Siz Cenab-ı Allah'a doğru giden yolda tırnaklarınızla, gayretlerinizle, çabanızla gidiyorsunuz ya. Onun bir benzeri bir ifadedir bu. Yani tabaka tabaka, anne karnından başlayan bir tabaka tabaka, merhale merhale gidiş var. Anne karnında Önce bir embriyo, sonra bir çiğnem et, sonra şekillenmiş et, sonra doğan çocuk, bebek, çocuk, genç, olgun, ihtiyar, yaşlı, sonra kabir hayatı, bunların her biri bir merhaledir. Dolayısıyla siz tabakadan tabakaya, merhaleden merhaleye geçeceksiniz. İnişli çıkışlı hayatta değişik haller yaşayacaksınız. Yaşıyorsunuz. فَمَا لَهُمْ لَا bu size neyi gösterir? Yani bu değişim bir yerde durmamak, insanın durmadan önce bir gelişmesi, sonra yok olması. Yani ayın güneşin bu şekilde değişimi, gecenin günü düzün değişimi. Yani kıyamete doğru gidişimizin alametleridir bunlar. Aklı başında olan insan bu değişimleri görünce öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu görür. Bunların boşa olmadığını görür. Biraz mantıklı olduğunda bunu görür. Dolayısıyla inanması gerekir. Yani ibret nazarıyla kainata bakan insan, yerlere göklere bakan insan, ibret nazarıyla kendi hayatının iniş çıkışlarına bakan insanın mutlaka imana gelmesi lazım. فَمَا لَهُمْ la يُؤْمِنُونَ Dolayısıyla bu kafirler Mekke'nin o gün için inanmayanları Niye bunlara ne oluyor da inanmıyorlar? Niye bunları düşünmüyorlar? Niye akıllarını ve mantıklarını kullanmıyorlar? Ve izâ qur'i alayhimul qur'ânu lâ yescudûn. Semi'nâ ve atana ufrâne ke rabbenâ ileykel Bu secde ayeti. Üzerimize secde vacip oldu. Onlara Kur'an'ın ayetleri okuduğu zaman niye secde etmiyorlar? Burada secde etmiyorlar, itaat etmiyorlar manası da var bunun. Çünkü secde bir itaat alametidir. Yani Allah'ın ayetleri, Kur'an'ın ayetleri onlara okunduğunda Allah'a inanıp da bu imanın gereği olarak niye bu ayetlerin emrettiği şeyleri yerine getirmiyorlar? Belillezine keferu yükezibun Böyle yapması gerekirken kafirler kalkıyorlar bir de yalanlıyorlar. Yani inanmaları, itaat etmeleri gereken bir şeyi inkar ediyorlar, bir de inkar etmekle kalmıyorlar, yalanlıyorlar. Bu ikisinin farkı nedir? İnkar hiç inanmamaktır. İkincisi, bu Allah'ın ayetlerini kendisine getiren, kendilerine getiren peygambere sen yalan söylüyorsun diyorlar. Bunlar ayet, Allah'ın ayetleri değildir diyorlar yani inkar etmekle kalmıyor bile yalanlıyorlar. Vallahu alamu bima yoon. Halbuki Cenab-ı Allah onların içlerinde ne beslediklerini, ne biriktirdiklerini biliyor. İçlerinde hangi düşünceler var? Niçin yalanlıyorlar? Yalanlarken içlerinde ne geçiriyorlar? Dünyevi olarak hangi menfaatlerine aykırı buldukları için yalanlıyorlar? Belki de vicdanen bunun doğru olduğunu bildikleri halde sırf menfaatlerine uygun gelmediği için yalanlıyorlar. Ama Allah onların niye inanmadığını, niçin inanmadığını, inanmamaya gerekçe gösterdikleri düşüncelerini içlerinde biriktirdikleri her türlü düşünceyi biliyor. bir azabin Alim Dolayısıyla sevgili peygamberim, sen onları çok Acı veren bir azapla müjdele o kafirleri. İllellezine amenu amelus salihat. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Bunu bu önceki ifadeden istisna yaparsak, yani böyle inanmayan ama sonra iman et, imana dönüp salih amel yaş, yapan, yani sonradan imana gelenler müstesna. Ölene kadar bu küfür üzere gidenlerim müjdela. Lehum ecrun gayrı memnun. Sonradan inananlara, iman ve salame sahiplerine de kesintisiz olan, başa kakılmayan, bitmeyen, olumsuz yönü olmayan bir ecir, bir mükafat vardır. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede, secde ayeti kerimesi diyoruz. Bu ayetin sebebi nüzulü olarak şu anlatılmakta. Hazreti Peygamber aleyhisselam, İkra suresinin, Alak suresinin, İkra Bismi Rabbikellezi Alak suresinin son ayetini okuduğu zaman, secdeye kapanıyor. Onunla beraber Müslümanlar da secdeye kapanıyorlar. O da bir secde ayetidir yani. Tabi bu olay, Kabe'nin yanında müşriklerin bulunduğu bir ortamda oluyor. Müşrikler peygamberimiz ve Müslümanların bu şekilde secdeye kapandıklarını görünce alay ediyorlar, alkışlıyorlar, ıslık çalıyorlar. Müslümanlarla ve Resulullah'la onların bu secde edişleriyle alay ediyorlar. Onun üzerine bu ayet-i kerime geliyor ve bu ayet-i de Cenab-ı Allah onlara ne oluyor da Allah'ın ayetleri geldiğinde secde etmiyorlar, inanmıyorlar diye onları uyarıyor. Gelen birçok ayet, hadis-i şerifte, rivayette ee, Enes radıyallahu anh'tan, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen birçok hadis rivayetinde Resulullah'ın bu ayetle beraber secde ettiği Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin de namaz kılarken bu ayet geldiğinde secde ettiği dolayısıyla bu ayet ve bunun gibi ayetlerde secde etmenin vacip olduğu görüşü Ebu Hanife Hazretleri İmamımız tarafından kabullenmiş yani Hanefilerde bu vacip Şafilerde sünnet, sünnet müekkede olarak görülmüştür bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de 14 civarında secde ayeti vardır biz bu secde ayetlerinde secde ederiz. İmam eğer namaz esnasında okursa bunu, zamm surenin ortasına rastlarsa o esnada secde edilir, anında kalkılır ve namaza devam edilir. Ama bu, bunun gibi ayet surenin sonundaysa, yani bir iki ayet kalmışsa sonu beklenir. No, normal namazın rükü ve secdesi, bunun secdesi yerine de geçer. İkra suresinin sonunda en sonundadır. Bu İnşikak suresinin sondan bir önceki ayetidir. Dolayısıyla bunları İmam Zammı sure olarak okursa ayrıca secde etmesine gerek yoktur. Ama bir başka suredeki secde ayetini Zammı surenin ortasında okursa mesela ondan sonra da ayetler okuyacaksa anında secde yapar kalkar namaza devam eder. Haçta belki rastlamış olabilirsiniz. Umrede Haçta. Kabe'de e, sabah namazlarında Cuma gün sabah namazlarında şöyle bir adet vardır. Genellikle secde ayeti olan bir zammı sure okunur ve mutlaka secdeye gidilir, kalkılır ve devam edilir. Aslında bu adetin bizim buralarda da yapılması lazım. Her yerde yapılması lazım. Çünkü bu şekildeki bir uygulama kayboluyor, unutuluyor. Oraya gidince hatırlıyorsunuz. Bu da yani bizim buralarda da uygulanması gereken bir şeydir. Evet Cenab-ı Allah secdelerimizi kabul ettin. Bizi secdeden, namazdan mahrum etmesin. Gökler yarıldığı zaman, yer uzatıldığı zaman, eee kıyamette defterini sağ elen sağ tarafından alanlardan eylesin. El Fatiha. İnna hadzal Kur'an yahdī lilletī hiya aqvam ve yubashşirul mü'minîn. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا.